Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Salat ve selam ya seyitler benim ve Allah'ın ve ve ve ilahimiz Ve ilahimiz Emir ve ilahimiz Muhsin. Ve ilahimiz Emir ve ilahimiz Muhsin. Ve ilahimiz Emir ve için, anlamak için. Kendi üzerimizden Rabbimizi tanımak için bu Rabbini tanıdıkça kendini tanır. Allah'a olan marifeti ne kadarsa kendine olan marifeti de yani kendini tanıması da o kadar olur. Onun için nereden geldik, neredeyiz, nereye gidiyoruz bunu anlaması lazım kulun. Allah'ın onun üzerindeki muradı nedir? Allah ona nasıl, hangi özellikleri vermiş, onlarla nasıl kazanması gerekir? Kulun bunu anlaması lazım ki kendini bilsin, hayatı bilsin, nereye gideceğini bilsin, nasıl kazanacağını, nasıl kaybettiğini anlamış olsun. Allah peygamberler gönderiyor, kitap gönderiyor, öğretiyor. Dünyaya gelmeden önceki Harun'u da hatırlatıyor ona, kendisine verilen sözleri de hatırlatıyor, kulun Allah ile olan ahdini hatırlatıyor, sonra dünyaya geldiğinde, dünyaya nasıl geldiğini anlatıyor, nasıl terbiye olması gerektiğini anlatıyor, Hayatı nasıl anlaması gerekir, nasıl yaşanması gerekir, hayatının her anında nasıl yapması gerekir, Allah bir bir öğretiyor. Bir de örneklerle peygamberleri anlatıyor, peygamberlerle beraber olanları anlatıyor, iman edenleri anlatıyor, bir de iman etmeyip hazaba, gazaba uğrayanları anlatıyor. kazanmaya davet ediyor. Elbette ki bütün bunları yapabilmek için bu özelliklerin yani El Esmaul Husna'nın tecellisinin onda olması gerekir ki bunu yapabilsin. En öndeki özelliği nedir? Kulun bunu anlayabilmesi için Rabbine bakması gerekir. Nedir en öndeki özellik? Sevmek, aşk, muhabbet, şiddetli muhabbet. Bu onun en öndeki özelliğidir. Onu insan yapan da budur. İnsanlığı, kamil insan, Hazreti insan olmayı kazandıran yine onun muhabbetidir, aşkı muhabbetidir. Allah, kendi güzelliğini sevdiği görmek istedi âlemde, göstermek istedi. insanı onun için, varlığı onun için yarattı, onun için bütün varlığın sebebi aşk ve sevmek, muhabbet. Onun için kendisi kendine, ilahlığına şahittir. Aynı şekilde insanların da buna şahit olmasını istiyor. Kendi üzerinde Rabbinin güzelliğine şahit olmasını istiyor. Bütün alemde şahit olmasını istiyor. Yani insan aşktan bir varlık. Kendindeki bütün özellikleri de o aşka, muhabbete göre kullanıyor. Mesela gözünü, kulağını, gücünü, kuvvetini, konuşmasını nerede kullanıyor? Eğer ne seviyorsa onu zikrederek, onu isteyerek, ona bakarak, onu... Dinleyerek, onu anlamaya çalışarak, hepsinin sebebi, sevmekmiş, aşkmış, muhabbetmiş. Bir şeyi sever, onun peşinden gider, bütün halini, Allah'ın kendisine verdiği güzellikleri o yolda kullanır. El esvabı'nın peşini o yolda kullanır. Onda Onun sevgisi bitince, ondan vazgeçer. Başka en öndeki sevgisi ise onun peşinde onu kazanmak için, onu kaybetmemek için, ona yakın olmak için güzelliklerini, özelliklerini onun peşinde kullanmaya devam eder. Niye seviyor? Benim için gereklidir diyor. Benim için lazımdır diyor. Ona gerekli ve lazım olanı seviyor, istiyor. Dolayısıyla kazanmak için de bütün çabasını, gayretini sarf ediyor, yani hayatını, kendini o yolda harcıyor. Allah da asıl hayat, ahiret hayatıdır, asıl hayat Allah katındaki hayattır. Hayatını, ebedi bir hayatı kazanmak için harca dedi. O sınırlıdır. Herkese bir ömür tayin etmiş. Bu sürede ebedi hayatını kazan. Bu sürede ebedi bir hayata layık ol. Ebediyen. Sevilmeye layık ol. Sevdiğimiz şeyler bizi sevindirir. Sevmediğimiz şeyler bizi üzer. Allah seni üzecek şeyler yapma değil. yanlış yapma, eksik yapmamaya çalış, elinden geleni yapmaya çalış, zaten her şeyi bir ayet olarak bize anlatır, ebedi hayatı da buna göre anla. Eğer insan kendini anlamak istemezse, bilmek, tanımak istemezse, Rabiri tanımak istemezse Allah'a ermek istemezse sadece gözünün gördüğüne göre aklının erdiğine göre hareket eder. Bu durumda bir de bakar ki bir avuç toprağın peşinden gitmiştir, çamurun peşinden gitmiştir. Dünyanın peşinden gitmiştir. Sonra Allah öyle buyurdu ayet kelimede İnsanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Onların ahirette nasibi yoktur dedi. Niye dünyayı ver diyor, dünyada ver diyor. Dünyayı seviyor da ondan. Her neyi seviyorsa onu verder. Duası odur. Buna göre ver. Rabbim diyor, Allah'ı biliyor, Rabbini biliyor. Ama onu dinlemiyor. Yani Allah'ın onun için ahireti tercih etmesini tercih etmiyor. Kendi veliliğini tercih ettiğini tercih etmiyor. Kendine başka veliler arıyor, başka velilerin peşinden gidiyor. Eğer Allah'ın veliliğini, dostluğunu kabul etmeyip Rabbini dinlemediyse, ciddiye almadıysa şeytan ona velilik yapar. Senin için hayırlı budur. Senin için güzel budur. Ben seni düşünüyorum. Ben senin için söylüyorum. Evet. Diyenler eğer Allah'tan ahireti, ebedi hayatını kazanmaktan başka tarafa davet ediyorsa o arkında olsa da olmasa da şeytanın vazifesini yapıyor. Bilerek ya da bilmeyerek. İblis de Adem babamıza öyle söylemişti. Allah'ın yasakladığı bu meyveyi eğer yerse ikiniz melek olsun, olursunuz, cennete ebedi kalırsınız deyip ben sizin için söylüyorum bunu bununla beraber böyle ağlamış. Tabi bu bir sefer değil. Artık ne kadar zaman uğraşmışsa sonunda ikna etmiş. O da onun verdiği vesveseye kapılıp ona inandı. Doğrudur dedi onun için. Onu yiyip dünyaya indiler. Dünyada aynı şeyi bize yapıyor. Onun için Allah, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Adem babanızdan elbisesini soyduğu gibi sizin de elbisenizi soymasın. Yoksa o nasıl cenneti kaybettiyse siz de öyle cenneti kaybedersiniz şeytana uyunca. Dolayısıyla bize düşen şeytani dinlemek değil, Rabbimizi dinlemektir. Rabbimizin vahyini dinlemektir, Kur'an'ı dinlemektir, okumaktır, anlamaya çalışmaktır. Hele bir de Rabbimizin bize ne söylediğini, ne istediğini anlamadıysak zaten kendi gönlümüzü şeytana iblise açmışız demektir. Bilgimiz yok, bilmiyoruz. Rabbimizin bize ne söylediğini, bize ne istediğini Anlamadıysa zaten peşinen kaybetmişiz demektir. Yoksa bilmiyordum demek mazeret olmaz. O zaman öğrenme imkanı vardır. Senin öğrenmeye çalışman lazım. Anlamaya çalışman lazım ki şeytanın tuzağına düşmeyesin, takva elbiseni kaybetmeyesin. Üzerindeki soyulan elbise, nurdan elbise, takva elbisesidir. Kim? Ben Allah'ın kuluyum dediyse, Allah bu elbiseyi ona giydirir. Güzel yaptıkça, doğru yaptıkça sevap, sev elbise demektir. Sevaplar işledikçe, onur şiddetlenir. Şiddetlendikçe şeytan ona yaklaşamaz bununla beraber. O ona güç ve kuvvet olur. Onun bu tavrı Allah'ın sevgisine layık olur, sevilmeye layık olur. Dolayısıyla Allah onu korur, Allah onu sevince o da Allah'ı sever, Allah için sever. Onun bütün gücü sadece Allah'a olan muhabbetidir, yani imanidir. Onun gücü ne kadar şiddetliyse, onun ne kadar şiddetliyse, o muhabbetin şiddeti ne kadarsa o kadar da güçlüydür. Mesela biri aşık olsa, ölümüne meydan okur. Sevdiğini kazanmak için, varmak için, vasıl olmak için ölümüne, aleme meydan okur. Canını da ortaya koyar. Niye? Seviyor. Aşıktır da ondan. Bu sevgi ister bir insana olsun ister, bir mevkiye, makama olsun veya dünyaya olsun, bütün gücünü oraya harcar, Onu kazanmak için bu bana gereklidir demiştir. Bu lazımdır. Ben bu olmadan yapamam demiştir. Benim için eğer bu olmazsa hayat anlamsız olur. Benim için hayatın anlamı budur demiştir. Ama Allah zaten onu sevmiş, muhabbet, Allah'tan tecelli ediyor, öyle yaratmış, farkında olsa da olmasa da o maşhur, o sevgiler. Allah kendinden sevgi vermiş. Sonra insan, Allah'ın kendinden verdiği sevgiyi kaybeder. Hata yaparak, Yanlış işleyerek, yanlışa düşerek, yanlış düşünerek, şeytanın verdiği vesvesenin peşinden giderek Allah'ın sevgisini kaybeder. Onu perdeler kendinden. Onun için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, iman edip, salih ameller işleyenlere, gönüllerde bir sevgi, bir muhabbet yaratacağım dedi. Bir kul iman edip salih amel işleyince Allah kullarının gönlünde O'na karşı bir muhabbet yaratır. Her birinin gönlüne O'nun sevgisiyle tecelli ediyor. O iradesi sever. Tabii ki fıtratını bütünüyle kaybetmemişse. O ne kadar Allah'a yakınsa O sevgi O'nun gönlünde o kadar tecelli ediyor. Bu durumda ben kimim sorusuna ne cevap vermesi gerekir? Bütün hali aşk, iman, muhabbet. Gerisi hepsi buradan tecelli ediyor. Birini seviyorsan ne yaparsın? Ona yardım edersin, ona ikram edersin, ona rahmet edersin. O kazansın diye elinden geleni yaparsın. Allah ayet-i kerimede sahabeyi överken onlar kendi kardeşlerini, kendi nefislerine, kendilerine tercih ederler. Yemeğe ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerine yedirirler. Derler ki biz sizi Allah için doyuruyoruz. Sizden bir teşekkür beklemiyoruz. Biz karşılığını Allah'tan bekliyoruz. Allah için yapıyoruz. Niye? Allah'ı seviyor da ondan. Rabbim beni sevsin. Rabbim bana kurum güzel yaptın desin. Sen ikram ettin desin. Benim emrettiğim, sevdiğim gibi yaptın desin diye yapıyor. Niye? Rabbini seviyor da ondan. İman etmiş de ondan. imani kemale ermiş de ondan. Kardeşini kendi hepsine tercih ediyor. Onun için. Her imtihan böyledir. Her imtihanda Rabbim benden ne istiyor, Rabbim nasıl seviyor diyenler gerçekten Rabbini sevenlerdir. Rabbinin sevgisini isteyenlerdir. Rabbinin sevdiği gibi yaptıkça ne olur? Aşıklığını göstermiş, dolayısıyla maşuk olur, Allah onu sever. Onun için ayet-i kerimede ne buyuruyor? Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. bazende Allah onları sever, onlar Allah'ı sever. Kur'un Allah için, Allah'ı sevdiği için, Allah için yaptıkları ona Allah'ın sevgisini, muhabbetini kazandırır. Bir de Allah'ın sevdikleri vardır. Allah seviyor. O Allah sevince o da iradesiz Rabbini sevmiş oluyor. Allah'ın sevgisi onun gönlüne aksedince o o sevgiyle Allah'ı sevmiş olur. Kul bir sever, Allah bin sever. Allah'ın <gülüyor> sevgisiyle, muhabbetiyle, kulun sevgisi muhabbeti elbette ki Birbirine benzemez. Yani kıyas yapılmaz. Birinin sevgisi fani. Allah'ın sevgisi bakidir. Allah yaratandır. Onun için ben kimim sorusuna ben aşık, ben maşuk demesi lazım. Sonuç aşktan bir varlığı. Gerisi, gerisi hepsi bununla çalışır. Yani bir Araba ne kadar mükemmel olursa olsun, benzinli yoksa çalışmaz. Aşk yoksa kul harekete geçemez. Ondaki güzellikler tecelli etmez. Ondaki güzellikler onun imanının tecellisidir. Bu iman ister Allah'a iman olsun, ister dünyaya iman olsun, nefsine iman olsun. O güç ve kuvvettir. Yani gücünü, kuvvetini imanından alır. Nasıl ki, bir şeyi sevdiğinde, onu kazanmak istediğinde mesela insan, rızka ihtiyaç duyuyor, bu lazımdır diyor, bu gereklidir diyor. Çoluk çocuğuna ikram etmek için, rızkı taşımak için ne yapıyor? Sabah erkenden kalkıyor, uykutunu bozuyor yediyor, yoruluyor. Onlar için bir sürü zahmet çekiyor. Sıkıntılar yaşasa bile ne diyor? Rızkım için ben buna katlanırım diyor. Katlanıyor. Bahane üretmiyor yani. Niye? Bu bana gereklidir. Bu lazımdır. İman etmiş, emindir. O işi de Onunla o işi yaparken neyi kazanıyor? O ona bakıyor. Onu görmüyor. Yaptığı işi değil. işin sonunda neyi kazandığına bakıyor. Bir kul da Allah'ı sevince nasıl ki zahiri bir şeyi sevdiğinde zahiri ya da birini sevdiğinde onun için nasıl fedakarlık yapabiliyorsa bu fedakarlığı en azından o kadar. Olsa da Allah için yapamıyorsa durup kendine bakması gerekir. Ben gerçekten Allah'a iman etmiş miyim? Yoksa Ben kendi nefsime mi iman etmişim? Kendi nefsimi mi seviyorum? Aşk ispat istiyor, iman ispat istiyor. İşte hayatı yaşarken karşımıza gelen Allah'ın bizi tabi tuttuğu bütün imtihanlar karşısında kulun Allah'a olan imanını, yani o muhabbetini, onu sevdiğini ispatlaması lazım. Seni seviyorum, seni sevdiğin gibi yapıyorum Ya Rabbi demesi lazım. Değilse, Değilse, Rabbini unutmuş, Rabbinin hesabını yapmıyor, Rabbini sevdiğini söyleyemez. Böyle bir şey olur mu? Seni seviyorum ama senin için bir şey yapmıyorum, yapamıyorum. Biri bize öyle söylese, biz onun sevgisini kabul eder miyiz? Hayır. Onun için iman, inanmak değil iman Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmeyen iman etmiş olmuyor. Allah onun imanını kabul etmiyor. Onun için ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysaki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Kim ona ne söylemiş ona bakmaz. Onlar mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Rabbinin sevgisini, rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini kazanmak için malıyla, canıyla evet, cihad ediyor, çaba gayret sarf ediyor. Mü'min budur, Allah'ı seven böyledir, Allah bunlara mü'min diyor. Ayrı şekilde öyle buyurmuş siz eğer dininizden dönerseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Hiçbir kınayıcının kınanmasından korkmazlar. Eğer Allah'ı sevmekten döndünse, dininden döndün. Allah'ın sevgisini sevdiği gibi yapmaktan vazgeçtinse, sen dininden döndün dedi. Sizin yerinize Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği kullar getirir. Çünkü Allah muradının kulü üzerinde gerçekleşmesini istiyor. Allah'ı sevmekten vazgeç, vazgeçince kıymetini, degelini, şerefini Allah katında kaybetin. Yani seni görmek istemiyor tek kelimeyle. Bu alemde imtihanlar karşısında seni görmek istemiyor, sizi giderir, sizin yerinize Allah'ı sever ve Allah'ın sevdiği. Hiçbir kınayıncının kınamasından korkmayan, yani her yerde, her anda ben Allah'ın kuluyum diye, Rabbim nasıl emretmişse, nasıl seviyorsa ben öyle yaparım. Benim derdim Rabbimin benden razı olmasıdır. Rabbimin beni sevmesidir. Rabbimin bana kulum demesidir. Ebedi hayatımı kazanmaktır diye. Başkaları ne söylemiş? Ona bakmayan. Ve maliyle caniyle, Allah yolunda cihad eden. Elbette ki herkes kendine bakarken kendini yeteri kadar tanır ve anlar. Bakacağız, gerçekten Allah'a iman etmiş. Allah'ın imani bize öğrettiği gibi, öyle kulaktan dolma değil. Birileri böyle söylemiş herhalde böyledir. Yani inanıyoruz biz müminiz. İblis Allah'a inanıyor muydu? Allah ile konuştu mu? Allah ona kafir dedi mi? Eğer inanmak olsaydı İblis'in de imanlı olması gerekirdi. Ama Allah ona kafir dedi. Yoksa ben inanıyorum. Eğer inanıyorsan gereğini yaparsın. Nasıl ki zahiri olarak bir şeyi kazanmaya bu benim için gereklidir dediğinde onun için çabalgayla zahmetmeden alabileceğini düşünüyor musun? Yok. En ufak bir şeyi bile bir emeğin karşılığında olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Bu durumda ebedi bir hayat Orada sizin için her istediğiniz var. Neyi istersen senin için vardır dediği. Hem de ebediyen. Ne yana dönersen dön, yığınla nimet, bitmez tükenmez bir saltanat. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır, Allah'ın cemali vardır, Allah'ın selamı vardır, rahmeti vardır. Böyle bir hayatı isteyeceksin ve bir şey yapmayacaksın. Ben inanıyorum. Senin imanının sana kazandırması lazım onun için. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştur. İman etmeyenler ya da imanları kendilerine bir fayda vermeyenler. Eğer imanı onu harekete geçirmiyor, Allah'ın sevdiği gibi, razı olduğu gibi evet, hayatını kazanmak için harekete geçirmiyorsa imanı ona fayda vermedi. İmanı ona fayda vermediyse iman etmemiş gibi oldu. Allah öyle buyurdu. Seviyorum diyor. Sevmesi, sevgisi onu harekete geçirmiyor. Oysa ki onun bütün gücü, bütün kuvveti, kudreti onun sevgisiydi. O onu harekete geçirecek. Neyi seviyorsak oraya bakmak isteriz. Neyi seviyorsak onu dinlemek isteriz. Neyi seviyorsak onu konuşmak isteriz. Neyi seviyorsak ona yürümek isteriz. Onu kazanmak isteriz. Allah'ı sevenler de Rabbini dinler. Rabbini nazar eder. Bütün varlıkta kendinde Rabbine şahit olup şahadet eder. Onu zikreder. Onu tesbih eder. Ona hamd eder. Onun vahyeliği okur. Gönlü onunla beraberdir. Onu tefekkür eder. Onun için çalışır. Elini, ayağını o yolda kullanır. İşte kul. Değilse hangi yolda kullanıyorsa onun kuludur. Kul demek, seven demektir. Kelime manası alt. Alt, seven, sevdiğinin sevgisini kazanmak için sevgisinin peşinden koşan demektir. Kelime manası bu. Neye avd olmuşsan onu seviyorsun, onu istiyorsun. Onu kazanmak için peşinden koşuyorsun, çaba gayret sarf ediyor. Herkes neye, abdoluğuna kul olduğuna bakması lazım. Allah bana avd dedi. Sizi bana avdolasınız diye yaradı. Bu Allah'ın kulu üzerindeki hakkıydır. Avd ne olur? Avd alemlere sultan olur. Allah'a değildi. Başka şeylere abd olursa ne olur? Onun neye abd olduysa onun hizmetçisi olur. Onun hizmetkârı olur. Onun kulu olur. Kendi şerefini, Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi kaybetti. Kendini hayatını fani olan şeylere sattı. İnsanın kendini, hayatını cennetten, en azından cennetten aşağısına satmaması gerekir. Onun hayatı çok kıymetli, çok degelli. Onunla cenneti satın alabilir, onunla Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini satın alabilir. Onun için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Ey iman edenler, Allah ile yaptığınız arışverişten dolayı sevinin, arışverişi Allah ile yapıyorsun. Ona satıyorsun, karşılığında ebedi hayatını, cennetini, Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemarını kazanıyorsun. Vermeden almak yok, onun için öyle buyurmuştu. Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Satıyor, cenneti satıyor. Neyin karşılığında? Mali, cani verme karşılığında. Eğer yaratılışın gayesi Allah'a abdolmaksa, bunun bunu bir amble unutmaması lazım. Nerede olursa olsun, ne yaparsa yapsın. Allah'ın sevdiği gibi yapmaya çalışıp O'nun sevgisini, rızasını kazanmaya çalışması lazım ki O Allah'a abdiyeti kabul etmiş, yani iman etmiş olsun. Bununla beraber her an imanını da artırmaya devam etmesi lazım. Allah seriöl hesaptır. Bir iyilik, bir güzellik, Allah için bir şey yaptığında anında karşılığının Allah'ın sevgisi olarak alıyorsun. Hangi konuyla ilgili hayır işledinse, güzel yaptıysan o isim, Allah'ın o ismi sende tecelli ediyor. Onu artırmış oluyorsun. Onun için öyle buyurmuştu onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Gerçek müminler onlardır ki, hakiki müminler onlardır ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, <gülüyor> titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar biçimiyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler buyurdu. Allah zikredilince kalbimiz ürperiyor mu? Vermete lazım. Aşk varsa ürperiyor. Yani mecnun'un yanında Leyla desen kalbi ürperir. Birinin sevdiğinin ismi yanında zikredilse evet, kalbi ürperir. Başka türlü kalp ürpermez. Ya muhabbeten ya Allah'ın azametini bildiğinden dolayı karşıtten ürperir. İkisi birbirine karışıp ikisi aynı şeydir muhabbet ve hoş aynı şeydir. Birbirinden ayrı gibi görünür. O da muhabbetin tecelli etmiştir. Nedir? Muhabbetin tecelli ediyor. Bir şeyi seviyorsan onu kaybetmekten korkarsın. Korkun muhabbettendir. Sevmiyorsan onu kaybetmekten korkmuyorsun. Kul Rabbin'i sevince onu kaybetmekten, rızasını kaybetmekten sevgisini kaybetmekten korkar harşet diyor. Azaptan korkmak nefsün korkusuydu. Ona harşet denmez ona korku denir korku. Nefsin korkusu. Bu da kulun nefsini sevmesinden dolayıdır. Oysaki nefsini de kurban etmeden Rabbine yakın olamaz. Her neyi kurban et dediyse kurbiyet kazanmamız içindir. Kurbiyet Allah'a yakınlık. Ne kadar kurban edip kurban oldunsa hayatını kurban ettinse, o kadar yakın oldu. İnsanı insan eden onun aşkı muhabbeti yani imanidir imanını kaybedince Allah onlar için hayvan gibi hayvandan daha aşağı dedi. Allah'ın kendisine verdiği o muhabbeti yanlış yerde kullandı. Sermayeyi yanlış yere kullandı. O zaten manevi olarak aşktan bir varlık onun sevmekten başka çaresi yoktur. Sevecek yani aşktan Başka ne beklenebilir? Bir şeyi sevmesi gerekir, birilerini sevmesi gerekir ki o sevgiyi onu varlıkta tutsun. Bir insan düşünün hiçbir şey sevmiyor, robot. Duygusuz, düşüncesiz, aşksız, muhabbetsiz merhametsiz yani robot. Buz gibi, kurumuş ağaç gibi. Ne kadar seviyorsa o kadar insandır. İsterseniz başka şeyleri sevsin. Sevgisini kullanıyor. Peygamberler geldiğinde aynı şey varisleri için geçerlidir. Gönüldeki sevgiyi ne yapıyor? Allah'a yöneltiyor. Her şeyi, dünyayı ne kadar sevmesi gerektiğini, nasıl fani olduğunu, Allah'ın bizim üzerimizdeki muradını öğretiyor, talim ettiriyor, gönlündeki muhabbeti Allah'a döndürüyor. Kendi kendine ona gücü yetmiyor. Onun için biri, bir Allah dostunun yanına gidip, ben tabi olmuşum diyor, tabi olmak istiyorum diyor diyor vakti tabi arkadaşa. Sonra soruyor ona, sen neyi seviyorsun? O da diyor ki ben hiçbir şey sevmiyorum. Ben sadece gelmişim size tabi olmak istiyorum. Sen diyor yani ananı, babanı, kardeşini, evladını, hanımını sevmiyor musun? Yok diyor. Dünyalık bir şey seviyor musun? Yok diyor. Her neyi söylüyorsa seviyorum diyor. Ben tabi olmaya gelmiş. Ona diyor ki bak Kıbrat'ım git bir şey sev de ele gel. Yani böyle olmuyor. Kuru ağaç meyve vermez. Bir şey sevmem lazım. Senin gönlündeki sevgiyi yöneltecek. O kadar kendini perdelemiş ki sevemiyor. O kadar kendi nefis mağarasına gömülmüş ki göremiyor. Kimseyi görmüyor. Kör. O sevgisini kullanmıyor. Sevgisi sadece o kendi nefsinde boğulmuş. O boğuyor. Onun için bize düşen neyi ne kadar sevdiğimize bakmaktır. Bu sevgiyi Allah'a yöneltmektir. Nasıl yönelteceğiz? Her neyi seviyorsan onu yaratan, seni yaratan Rabbin midir? Evet. Eğer onu istiyorsan, bu durumda onu sahibinden istemen lazım. Sahibi onu vermezse sen onu alamazsın. Eğer sana vermişse ve sen seviyorsan, evladını sevebilir. Onu Rabbin sana vermiş, ikram etmiş. Senin sana ikram eden Rabbini sevmen gerekmiyor mu? Hiçbir şeyi, hiç kimseyi onsuz sevmek durumdur. İnsanın kendi kendine yaptığı durumdur. Sevdiğine de yaptığın durumdur bu. Çünkü sevdiğine ne diyor? Bu benimdir diyor. O senin değil. O Allah'ındır. O Allah'a aittir. Hiçbir zaman senin olmaz. Eğer Allah onu sana ikram ettiyse hamd et, şükret. Bununla beraber Allah ona nasıl muamele etmeni istiyorsa öyle de muamele et. Ebediyen senin olsun. Rivayete göre sahabeden sahabe anlatıyor. Çok böyle Mali dünyayı seven biri vardı. Yani böyle dilere destan. Öylesine buna beraber zengin biriydi, iman etmiş ama dünyayı seviyor. Kimseye bir kuruş vermiyor. En ufak bir ikramda bulunmuyor. Sımsıkı yapışmış yani. Tabii bu iman edince durum değişiyor. Aradan bir süre geçti, uzun bir süre. Tabii kolay değil öyle. Birden insanın sevdiklerinden vazgeçmesi. Dünyayı seviyor, mevkiyi, makamı seviyor. Nasıl vazgeçecek? Bir gün diyor, baktık ki adam malını dağıtıyor. Dağıtıyor böyle. Hepsini dağıtıyor yani. Böyle az da dağıtmıyor. Tabii bunlar soruyor. Sen mali çok seviyordun. Niye dağıtıyorsun böyle? Hem de hepsini dağıtıyorsun. Diyor, Doğruydur, çok seviyorum. Peki o zaman niye dağıtıyorsun? Diyor, ben iman etmişim. Ebediyen benim olsun diye dağıtıyor. Belki kimseye marmi vermiyor, ahirete gönderiyor. İman işte, yine çok seviyorum ama ebediyen benim olsun istiyor. Allah'a iman, ahirete iman insana böyle yaptırır. Neyi ne kadar sevmesi gerektiğini, onu nasıl kullanması gerektiğini İmtihanlar karşısında nasıl bir tavır ortaya koyması gerektiğini Allah kuluna öğretir. Yeter ki iman etmiş olsun. İmani onu Allah'a yakın eder, kurban ettirir. Ben kimim sorusuna kur, cevap vermeye çalışırken, bu alemde Allah eğer, onu tanımamızı, kendimizi tanımamızı istiyorsa, aşktan, muhabbetten başlamak lazım, kendimizi tanımaya, kendimizdeki aşkı, aşkı, muhabbeti görmeye, onun bizi nasıl yönlendirdiğini, bize neyi, neleri zikrettirdiğini, nasıl çaba gayret sarf ettirdiğini, hayatımızı, sevdiklerimizin yolunda nasıl kullandığımızı, o bize nasıl güç, kuvvet olduğunu anlamaya çalışmamız lazım ki kendimizi anlayalım, kendimizi tanımış olalım. Ben kimim dediğimizde evet seviyorum, bununla beraber korkularım vardır, endişelerim vardır, duam vardır yani ama hepsi de aşktan. Korkularım, sevdiklerimi kaybetmekten, sevdiğimi ya da kazanamamaktan muhabbetim. Zaten, her şeyin kaynağı ana kaynak. Gerisi, gerisi, hepsi o sırdan tecelli ediyor. Mesele, Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi O'nun tecelli ettiği o aşktan zati tecelliyi, O'ndaki sevgiyi doğru yönetmek ve yönlendirmektir. Baktık ki bir şeyi fazla seviyoruz, orada kendimize dur demeyi bilmemiz lazım. Allah ayet-i kerimede, Allah'tan bir evlat isteyen anayı, babayı anlatıyor. Eğer bize tane bir evlat verirsen, düzgün bir evlat verirsen, sana şükreden kullar olacağız dediler. Allah'a söz verdiler. Bu hepimiz için böyledir. Allah bir kule anlattıysa bizi anlatıyor. Allah onlara evet, bir evlat verdi. Onlar da tutup onu Allah'a şirk koştular kendi çocuğunu Allah'a şirk koşuyor nasıl onu Allah'tan daha çok seviyor bir de ona ilahlık taslıyor bu benimdir diyor ben terbiye edeceğim Allah'ın terbiye et dediği gibi terbiye etmiyor öğret dediğini öğretmiyor kendi bildiğini öğretiyor nasıl anlamışsa öyle Yetiştiriyor. Yani Rab isminin tecellisidir bu. Ama alemlerin Rabbi ile terbiye etmiyor. Kendine göre nefsini Rab edendiği için onunla, nefsiyle terbiye ediyor. Aynı şekilde büyüyünce bu bize bakar, bu bize yardım eder, bu bizim için şöyle yapar. Bir de Allah'ın yerine koyuyor. Bir kendini Allah'ın yerine koyuyor, bir evladını Allah'ın yerine koyuyor. Ama tabii bunu farkında değil. Neyle yapıyor bunu? Sevgisiyle, yanlış sevmekle. Allah'tan bir nimet, bir ikram olarak görmedi. Ondan bağımsız olunca, bütün sevgiler, hepsi bizim için şirk oluyor ondan bağımsız olunca ama onunla sevince Allah sev diyor ama benim için sev diyor benden dolayı sev diyor ona ait olmayan bir şey var mı? böyle iman etmişsek bu durumda bizim sevgimizin de böyle olmak lazım her neyi seversek severim sadece onun faniliğiyle ile değil zahiri olan tarafıyla değil evet. o fani olabilir ama sana baki oranı kazandırma imkanın vardır. Bir kul fani olabilir, ebediyen beraber olmak istersin, o senin için ebedi olur. Bununla beraber, bir şeyi severken, Allah onu yaratmış, ondaki özellikleri yaratmış, bununla beraber, onun manevi tarafı, Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Mesela bir şey yiyince o sende tesbih etmeye devam ediyor. Her yiyeceğin de teşbihi, zikri ayrı ayrı farklı farklıdır. Bir insanı sevince sadece dış tarafıyla değil insan bu konuda yanılıyor. Sadece zahiri tarafa baktığı için yanılıyor. Asıl severken onun içini seviyor, gönlünü seviyor, ondaki tecelliyi seviyor. Eğer sadece dışa bakıp sevdiyse mesela görüyoruz iki kişi birbirini aşıktır, evleniyorlar aradan iki üç ay geçince o diyor ben onu görmek istiyorum, o istemiyorum, o öteki diyor ben görmek istemiyorum. Arkadaşlardan mesela öyle olmuştur. Evlenmek için ölümü göze aldılar, sonra aradan üç ay geçince Erkek geliyor diyor ben eve gitmek istemiyorum. Niye? Onun diyor onu görmek istemiyor. Aynı şekilde bayan kardeşimiz geliyor, kocasını şikayet ediyor. Buyurun diyor eve gelmesini istemiyor. Görünce tahammül edemiyorum diyor. Bak siz bu kadar sıkıntı yaşadınız evlenmek için. Ölümü göze aldınız. Tabii ölümü göze alırken biz de onlarla beraber o sıkıntıyı yaşadık. Bak şimdi böyle yapıyorsunuz. Ne değişti? Birbirlerinin içini gördüler, içini. Daha önce birbirinin dışına bakmışlardı, şimdi birbirinin içini gördüler. Yani bir bardağın içinde zehir varsa, dışı ne kadar süslü olursa olsun onu içemez. Acıysa içemezsin o. Önemli olan dışı değil, içiymiş. Onu sonradan anlıyor. Aynı şekilde mesela zahiri olarak, mesela eskiden görücü usulüyle evleniyorlardı, yine hiç tanışmıyorlar, birbirini hiç görmemişler. Evleniyorlar, bir ömür, mutlu bir hayat yaşıyorlar. Nereden kaynaklanıyor bu? Gönülde. Bu gönlün güzelliğidir. Mesela birine arkadaş olursun, bir süre sonra bakıyorsun, yok, arkadaşlık yapamıyorsun. Ya da birini görüyorsun, hiç böyle samimi olma niyetin de yoktur. Yani sana pek öyle şey gelmiyor. Ama biraz böyle görüşünce, konuşunca, biraz böyle yakın olunca, yolculuk yapınca, komşuluk yapınca, seviyor ve samimi oluyorsun. Nerede kaynaklanıyor? Onun gönlünde. Gönlündeki hangi halde? Allah'ın El Esmaoğlu hüsnasının tecellisinden dolayıdır. Bir isim, iki isim, üç isim böyle öndedir. Yani böyle merhametlidir veya böyle sabırlıdır, veya böyle hoşgörülüdür veya böyle ikram etmeyi seviyor veya seviyor. Seviyorsun onu, yakın oldun. Sevilen dış tarafı değil, iç tarafıymış. Onun için Resulullah Efendimiz Ali Aleyhisselam öyle buyurmuştu. Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz. Bilakis sizin kalplerinize, gönüllerinize bakar. Kul Allah'ın yer yüzündeki halifesi olarak böyle olmalıdır. İstese de böyledir, istemese yine böyledir. İçine bakıyorsun yani. Allah ayet-i kerimede Yeryüzünde yürüyen canlılar, gökyüzünde uçan kuşlar, her biri sizin gibi bir cemaattir. Yani bir keklik cemaati vardır, hep beraber uçuyorlar. Kaz cemaati vardır, beraber uçuyorlar. Serçe cemaati vardır, hepsi beraberdirler zaten. video ötekilerin arasına giderse orada yaşayamaz, onlar da onu kabul etmez, o da onları kabul etmez. Kartal cemaati vardır, Şahinler cemaati vardır, havada bir yerden bir yere giderken, göç ederken hep beraberdirler, onların içinde başka bir kuş bulunmaz. Her biri sizin gibi bir cemaat, siz de cemaat cemaatisiniz. Kimisi yüksekten uçuyor, hiç görünmüyor. Hiç yukarıdan aşağıya inmiyor. Sadece bir ihtiyaç için aşağıya iniyor, uykuyu da yukarıda alıyor. yukarıda uyuyor. Gözle görülemeyecek kadar yukarıda. Uçarken uyuyor. Yani uyumak için yere inmeye de ihtiyaç duymuyor. Onun için insanlar da böyle cemaat cemaattir. Eğer onların manevi olarak gönülleri aynı alemde olmazsa, Onlarla beraber duramaz, sıkıntı duyar. Ya da fark eder onu. ne? Aşağıda duramaz. Kendi gönülleriyle aynı halde, aynı alemde olanlarla beraber olmak ister, öyle sever, her birine bakınca meminin mevmi, aynasıdır. Yani serçe kartala ayna olmaz. Şahin aynı şekilde bir ördeğe ayna olmaz. Birbirlerinin aynasıdırlar. İnsanlar da böyle cemaat cemaattir. Hem de yeryüzünde yürüyen canlılar gökyüzünde uçan kuşlar. Yerdeki canlılar için de Allah örnek veriyor. Örneği doğru anlamamız lazım. Niye bize bu örneği veriyor? Buna beraber kıyamet günü hepsini Allah huzurunda toplayıp hesaba çeker. Bütün hayvanlara hesap. Tabii ki hesap olacak. Onlar da, onların da imanı vardır. Onların da kendilerine göre sorumlulukları vardır. İnsanlara hizmet etmeleri gerekir hizmet ederler. Yanlış yapınca her biri cezasını çekeceği gibi birbirlerine yanlış yapınca yine öyledir. Allah'ın izin verdiği rızıklarını temin etmeleri başkadır. Nasıl ki insan Allah'ın helal kıldığı hayvanları kesip yiyorsa bundan sorumlu değilse onun rızkıysa onlar arasında da durum aynıdır. İzin verdiği durum ayrı zulmetmesi ayrı şeydir. Hepinizi bir araya toplayıp hesaba başa Bizim onlara yaptığımız muamele de aynen hesaba öylesine tabidir. Onların bize yaptığı muamele de hesaba tabidir. Ben kimim diye kendimizi anlamaya çalışıyorduk. Bu durumda söylememiz gereken neydi? Ben aşık, Rabbine aşık, bu iradesiz aşıktır. Rabbinin cemalini müşahede etmiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabında. Kavru bela şehit mi? Evet biz şahidiz. Sen bizim Rabbimizsin. O andan itibaren zaten artık ondan sonra ne kadar huzurda kaldık, onu Allah biliyor. Orada neler yaşadık, Rabbimiz bize neler söyledi, hangi sözleri verdi, Rabbimizle nasıl ahitleşti, bir şey hatırlamasak da o bizim gönlümüzde yine mevcut. Geriye kalan ne kaldı? Hiçbir şey hatırlamayabiliriz, geriye kalan aşk oldu sadece. Sevmemiz gerektiğini biliyoruz. Sevdiğimizi biliyoruz. Görmedik. Zannediyoruz. Üşütmedik. Zannediyoruz. Öyle düşünüyoruz. Ama öyle değil. Öyle olsaydı sevemedik. Eğer Rabbimiz bize sevdediyse, iman et dediyse Buyurula o mevcut demektir. Onun için o ayetin devamında ne buyuruyordu? Ben sizin Rabbiniz değilim. Kitabından sonra kari beraber şey dedi. Allah bunu niye böyle yaptık? Yarın. Kıyamet günü, yarın yani dünyada, yarın yani kıyamet günü aynı. Biz bundan habersizdik demeyesiniz diye. Sen bundan haberdarsın dedi. Senin haberin var. Rabbimiz sen haberdarsın dediyse sen o zaman haberdarsın. Senin haberin var bundan. Böyle bir mazereti üretemezsin demektir. Bilmiyordum diyemezsin. Aşkı yaşıyor, tadıyoruz da onu başka tarafa yönlendirince evet, şunu seviyorum, bunu seviyorum Asıl insan neyi seviyor? Kendini Kendini severken Bu ruhtan tecelli eden sevgidir Sen kendini severken aslında Allah'ın sana nefrettiği, ruhu seviyorsun Ruhun O kendi sahibini seviyor. Seni bunu böyle anlama lazım. Neyi seversen sev bu böyledir. Sen kendini seviyorsun, kendin için seviyorsun. Sen kimsin? Sen Allah'ın ruhundan nefrettiği, felekleri secde ettirdiği varlıksın. Sen onu seviyorsun. Yani nasıl benim benden haberim yok diyorsun? Senin senden haberin varsa senin Allah'tan haberin var. Senin Allah'ın seni sevdiğinden, tecellisinden haberin var. Bir haberin var aşktan, sevmekten. Onun için neyi seviyorsan Mevlana'nın söylediği gibi neyi seviyorsan osun sen. Bir lokma ekmeği seviyorsan bir lokma ekmeksin sen. Yani Toprak'ı seviyorsan, dünyayı seviyorsan senin değerin o kadardır ama Allah'ı seviyorsan sana paha biçilmez. Herkesin kıymeti, değeri sevdiği ile ölçülür. Neyi seviyorsan senin değerin ona göredir, kıymetin ona göredir ve sen kendini ona sattın. O senin pahandır, o senin kıymetin ve değerindir. O şerefini de ondan alıyorsun zaten. Eğer bu fani bir şeyse Rabbinden aldığın şerefi kaybettir. İnsanlarını kaybettir. Rabbini kaybettir. Yok Rabbini seviyorsan ona kimse daha biçemez. Çünkü bir şeyi akla anlatabilmek için bir kıyas yapman lazım. Asla buna kıyas yapılmaz. Toprak'ı seviyorsa, yani fani şeyleri seviyorsa, o çamura batmıştır. Ama Rabbini seviyorsa, onun gönlüyü arşdadır, mir <gülüyor> mirajdadır. Önce insan zanneder ki bir aşık vardır, bir maşuk vardır. Arada da aşk vardır. O aşk, mahşukun, aşkı mahşukun harine büründürür, güzelliğine büründürür. O güzellik ona tecelli eder, aynaya tecelli ettiği gibi. Eğer Aşk her şeyin yaratılış sebebi ise, her şeyin özü ise, her şeyi bir arada tutan yine aşktır. Allah'ın sevgisi tecellisidir. Allah onu çekerse, yani sevmekten vazgeçerse her şey yok olur. Aynı şey insan için de öyledir. Kul Allah'ın sevgisini kaybedince yok mesabesinde insanlığını kaybetti, Rabbini kaybetti, nurunu kaybetti. Onun için hayvan gibi, hayvandan daha aşağıdır dedi Allah. İman etmeyenler, Rabbinin ayetlerini dinlemeyenler, ciddiye almayanlar, unutanlar, unutmuş muamelesi yapanlar ne buyurdu? Biz de biz onları kıyamet günü kör haş ederiz. Kör. Kör, olmuş Soruyor. Ya Rabbi diyor, ben dünyada görüyordum. Allah ne buyuruyor? Öyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Veya ciddiye almadın. Dinlemeye, okumaya, anlamaya tenezzül etmedin. Dinledin, dinlememiş gibi yaptın. Unuttu. Bu zahiri, herhangi bir ayeti unutma değildir. Emrini, hükmünü, davetini unutmaktır. Bugün de sen böyle hasredilirsin. Senin beni unutman gibi bugün de sen unutulursun, unutuluyorsun. Sen beni unuttun, ben de seni unutuyorum. Ne demek? Allah birini, mesela birini çok seversin. Sonra onu sevmekten vazgeçmen lazım. Ne diyorsun? Unuttum diyorsun onu. Unutmak, O'nu sevmekten vazgeçmektir. Sevmekten vazgeçmek. Sevilmeye layık orandan vazgeçmek doğru olur mu? Hayır. Niye? Bütün sevgiler Allah'a geliyor. Ama onda Allah'ın güzelliğini seviyorsun. Yoksa biri küfre bulandıysa, Allah öyle buyurmuştu. Aynaları da olsa, babaları da olsa, kardeşleri de olsa, hiçbir müminden onlara sevgi beslediğini göremezsin dedi. Yani küfrü nasıl seveceksin? Şirki nasıl seveceksin? Sevemezsin. Eğer Allah'ı seviyorsan, Allah'ın sevmediğini sevemezsin, sevdiğini seversin. Kur budur, mümin de budur. Tabii ki öyle aşkı muhabbeti insanın hakikati Allah'ın bütün varlığı yaratma sebebi öyle birkaç kelimeyle anlatmak da mümkün de insan kendine bakınca kendini bilmek tanımak isteyince aşktan bir varlık olduğunu bilmesi lazım insan aşkı kaybettiyse her şeyini kaybeder. Aşk varsa, aşk ne kadar şiddetli o o kadar diridir. İman edenler yani Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevenler diri, sevemeyenler ölüdür. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Rabbimizin bizi bize tanıttığı gibi tanımaya, anlamaya çalışmamız lazım kendimizi. Öyle ki kim olduğumuzu bilelim, nerede olduğumuzu bilelim, nereye gideceğimizi bilelim, bu alemde ne yapmamız gerektiğini, nasıl bakmamız, nasıl okumamız, nasıl anlamamız, nasıl konuşmamız, neyi yapmamız gerektiğini bilip, Rabbimizin muradı üzerimizde gerçekleşsin diye hayatı yaşayabilir. Allah hepinizden razı olsun.